Radyo Tiyatrosu Veysel Karani Program Yönetmeni Mehmet Atay Yönetmen Yardımcıları Ümit İsmailoğlu, Niyazi Hancı Senaryo Abdurrahman Çapar Yayına Hazırlayanlar Hüseyin Aydemir, Mahmut Çetin Buraya ya. ya Musadlak Bütün Karen ileri gelenlerini niçin buraya topladın evet. Evet. Ey Karenli asiller. Sizleri buraya davet ettim Davet ettim çünkü köyümüzün üzerinde kara bulutlar dolaşıyor Kara bulutlar mı? Evet kara bulutlar ya Siz köyümüzdeki tehlikenin farkında değil misiniz? Ne tehlikesi ya Musadlak Ey Hişam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 <gülüyor> Sen hakikaten deli misin ya Üveys Hiç bu kadar ucuza deve güdülür bu <gülüyor> Bu bizimle alay ediyor alay Susuralım şunu Niçin alay edeyim sizinle ya Musattak Üveys bu dünyaya para biriktirmek için gelmedi Onun için bin deveyi bir gümüşe güterim Günde bir gümüş sarf etmek benim için israf olur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 ya Rabbi sana şükürler olsun. Şu kainatın içinde bir zerre dahi olamayan üveysin rızkını yine verdim.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 bir de sardım mı tamamdır Dur dur dur sakinleş Bakalım, saracak bizi nereden bulacağım Ha Tamam tamam tamam Gömleğimden bir parça yırtırım Şimdi şöyle sardık mı tamamdır ha, ha, Oldu işte Hadi Tedbir kuldan şifa Allah'tan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 E, ee, bunun için mi develerimiz sütlendi yani Bilmiyorum Bildiğim tek şey Üveys'in farklı bir olduğu Ve doğru şeyler söylediği Onun her hal ve hareketinde bir ibret Her sözünde birt var Çıldıracağım Çıldıracağım Köyde herkes üveysi konuşuyor. Hac edecekler neredeyse. Evet Yarmus Haddak. Üveysa duyulan hayranlık her geçen gün artıyor. Bu işe bir son vermeliği son. Yarmus Haddak gel inat etme. Sen de develerini üveysa ver güçsün. Hayır katiyen olmaz. Mesele sadece develer olsa iyi. Nedir mesele? Tanrılarımıza muradi kabilesinin itimadı kalmadı. Develerimi üveysin sürüsüne katarsam o zaman her istediğini yapar. Evet doğru.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 Eves. Yavuz Herhalde içeride kimse yok. İstersen içeri şey girip bir bakayım. Belki uyuyordur. Hadi sen gir, ben burada bekliyorum. Eves'in <Gülüyor> <Üveyiz> <Gülüyor> <hasta Gülüyor> ama annesi. <Gülüyor> sen misin yavrum? Hayır efendim. Ben Hişam'ım. Geldim. Eves daha dönmedi ki.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 İşte geldik Şu kuyunun başında biraz oturup nefesleneyim Hem de konuşuruz oh, Ya üveys Sen bu develeri nerede otlattın ki Böylesine semirdiler Ve bakraç bakraç süt verir oldular Her zamanki yerde otlattım Bağ kapısında Ama biliriz ki oralarda doğru dürüst ot yoktur Hayvanları başka yere götürmedim Hişan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 Olur olmaz yerde konuşma Uzaktaktan uzak dur Sen üzülme anneciğim Eden bulur eken biçer Ver elini öpeyim Güle güle oğlum Sözlerimi unutma Gelin buraya pis köleler <Gülüyor> Mühiz kadar olamadınız şu kadar deveyi güdemiyorsunuz. Hayefendi mi? Kus. Aa! O cehennemde kırmayın, kırmayın. Ney bu? Devler kırılıyor mu? Bu feci Ne oluyor bu develere? Üstüme geliyorlar. Üstüme geliyorlar. Kurdurun şunları.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 Herkes sanki burada Evet herkes Eburat ayağa kalktı konuşacak herhalde Ey Karenliler Ey Karenliler dinleyin beni Sosun sosun Üveyse deli diyorduk Artık gerçeği görmemiz lazım Ne Ne dedi Eburat Evet o her bakımdan hepimizden üstündür Bir deve çobanı mı bizden üstüne Ya musaddak Üstünlük çobanlıkla Ağlıkla ölçülmez Mesela sen... Ne olmuş bana? Sana senelerce hizmet eden kölen Hüsame'yi gözleri kör olunca azat ettin. Ona şimdi kim yardım ediyor biliyor musun? Kim? Üveis. <gülüyor> Onun kendisine bile faydası yok ya ebarat. Bak şu yanında duran iki genç bana neler anlattılar. Senin ölüme terk ettiğin Hüsame'ye o fakir haliyle bakan Üveis'tir.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 Alemleri nuruyla aydınlatacak olan peygamberin gelmesi pek yakınmış. Buna sende mi inandın ya ebarat? Görürsün ya musaddak. Anne? Hı? Sen hala uyumadın mı? vaki çok geç oldu. Bu gece kardin bir tuhaf üveysin. Gözlerin bir türlü uyku tutmuyor. Evet anne. Etrafta Hı. o kadar aydınlık ve sakin ki... Beni kapı önüne çıkartır mısın, üveysin? Gel, öylese sen... Ah. Ah, Kollarıma iyi tutun... Ha. Ha, tamam. Ah. tamam, tamam, tamam... tamam, ah. tamam. Ah. Gel... Ah. Ah. Evet... Ah. İşte geldik... Hı. Şimdi çömeliyorum... Hı. Yavaşça sırtımdan inmeye çalış. <gülüyor> evet <gülüyor> işte Ah güzel. Oh. Oh. Ne ılık bir rüzgar hissiyorum. Oh çok ferahladım. Oh. Ne kadar farklı bir gece. Mehtap nur gibi yağıyor. Bu koku ne? Mis gibi, amber gibi, uçacak gibi. İçim huzur doluyor. Bugün... Bu gece... Kainatta bir farklılık var. Evet, evet... Zamanda bir farklılık oluyor. Bir güzellik doğuyor. Allah'ım... Sen her şeye kadirsin. Belki de ahir zaman peygamberi... Son dini tebliğe başladı. Anne... Anne...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 Hem Üveys doğru bir insandır Ben sözlerine tereddütsüz inanırım Üveys'e hepimiz inanırız O halde ne duruyorsun Gel birlikte gidelim He... Cevap vermedim Bilmem ki Hakikat güneş gibi ortada Bu kadar işaretten sonra Kararsızlık olur mu ya Yahişam Haklısın Durmak olmaz Ben de geleceğim Senden bunu beklerdim ya Yahişam Hadi Üveys de gelseydi ne güzel olurdu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 Buyur anacığım, Sana çorba hazırladım Canım istemiyor oğlum Kaç gündür ağzına bir tek lokma koymadın Yemen lazım Korkuyorum oğlum Rad ve Hişam dönmeden Hak öğrenmeden Ölmekten korkuyorum Onlar gideri ne kadar oldu ve isim Dönerler neredeyse anneciğim Bütün karenliler Onların yollarını gözlüyor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 ...diye bütün kareni Cebeli Hamra'nın... ...en yüksek yerine topladın. Hani neredeler? İnşallah gelecekler. Bekleyin. En ufak bir kıpırtı bile yok. <gülüyor> Sen hayal görmüşsün yine. Hani neredeler Üveys, ya, neredeler? Foyan meydana çıktı Üveys. Sen yalancının birisin. Ben yalancı değilim. İyam'ı Üveys? hani neredeler? Yalancı! Yalan ne ne söylüyorsun! Ya, Şimdi alalım, sana alalım. gününü göstereceğim! Geliyorlar! Geliyorlar! Evet, işte Eburat'la İhsam geliyor. Bu bir sonuca bağlayalım artık. Ya. Yani Karene aydınlık getirdiniz ya Eburat.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 Mekke, ah mübarek diyar, düşünsene anneciğim, Allah'ın sevgilisi, alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem orada. Onun nurlu yüzünü görmek, mübarek sesini işitmek, so müsaade et anneciğim, müsaade et onu görebilmek arzusuyla yanıp tutuşan kalbim ferahlasın.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 Hişam, ya Hişam. Sen ya musallak. Aleykümselam. Nereden geliyorsun? Ter içinde kalmışsın. Dağdan. Dağdan geliyorum. Dağdan mı? Ne işin vardı dağda? Üveyisi görmeye, ondan nasihat almaya gittim. Zavallı Üveyiz. Annesinin ve Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra iyice inzivaya çekildi. E konuşabildin mi bari? Konuşmak istedim.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 Aman ya Rabbi, Ali mi dedi? Evet, Ali dedi. Ha. Neyin var ya Musa'da? Yüzün sarardı. Bunlar, bunlar Peygamber Efendimiz'in dostları Hazreti Ömer'li Hazreti Ali olmasın ya Ayşan? Yazıklar olsun bana. Nasıl da tanıyamadım?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 Size kim gönderdi? Üveys budur ya Ömer. Resulullah Efendimizin Üveys el Karani ihsan ve iyilikte tabiinin en hayırlısıdır. Kıyamet günü müminlere şefaat edecektir diye buyurdukları Üveys el Karani budur. Evet yani. Benim kalbimde öyle diyor. Üveys karşımızda. Siz, siz, yoksa siz onun dostları Ömerle Ali misiniz? Evet.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 Neden titriyorsun? Üşüyorum, üşüyorum. Heyecanından olmalı. Tir tir titriyor. Allah'ım, Allah'ım. İşte. Resulullah Efendimizin hırkası. Buyur ya Uyiz. Allah Allah'ım, Allah'ım. Bu hırkayı giysin, ümmetime dua etsin buyurdular. Peki. Bismillahirrahmanirrahim.